Kader Arkadaşı Birinci Bölüm Yapım Mehmet Köseoğlu Eser Seçkin Başkan Senaryo Tayfun Türkili Program Yönetmeni Haluk Kesim Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Kayıt Montaj Hasan Dinç Anlatan Yılmaz Meydaneri Gelin Ben geldim Gel kızım çayı koydum soğumadan kahvaltına başla <gülüyor> Fikret Biraz çabuk ol işe geç kalacaksın canım Geldim canım geldim Kahvaltını çabuk yap işe giderken türünü de okula bırak Yağmur yağıyor kız ıslanmasın <gülüyor> Olur canım ah, Unutmadan söyleyeyim Akşama biraz gece Nedenmiş o bir yere mi gideceksin ah, Evet anneme uğrayacağım İki aydır yüzünü görmedim Ablam söyledi ...bana sitem ediyormuş. Aman git, seni tutan yok. Ana kuzusu sende. Evden çıktığımızdan beri konuşmuyorsun baba. Canım bir şeye mi sıkıldı? Yok kızım, bir şey yok. Babaannene gideceğimi söyleyince... Annenin yüzü nasıl değişti birden fark ettin mi? Yok canım sana öyle gelmiştir. Ananla evliliğimiz 20 yıla dayanıyor... ...ama nedense benim ailemle hiç yıldızı barışmadı. Ne annemi ne de ablamı sevmedi. Sevmedi değil, sevemedi baba. Ah kusura bakma ama halam öyle itici bir insan ki... ...nedense insanlar onu özlemle, sevgiyle yaklaşmıyor. Her şeyi kendisini bildiğini sanan... ...çevresini yönetmekten büyük zevk duyan... ...ve başkalarını sürekli hor görmekten zevk alan biri. Ah, sanırım annem bu yüzden onu sevmiyor Karşı karşıya gelmek istemiyor ah, Halan için böyle konuşman hoş değil Tülin Onu sevseniz de sevmeseniz de Arada sırada evine gitmek zorundasınız Zira babaannen onun yanında kalıyor O yaşlı kadının hatırı var Ayrıca seni de çok sever. Babaannemi ben de çok severim baba. Ama inan ziyarete gidemediysem mesela halamı sevip sevmememle ilgili değil. Ama Hakan'la gezmeye pek hala vakit bulabiliyorsun. İmalı konuşma babacığım. Hakan benim için sadece bir fakülte arkadaşı. Evet okula geldik küçük hanım. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin sana. Teşekkür ederim babacığım. Öpeyim seni. <gülüyor> Fikret Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma Hanım. Annem evdedir inşallah. Olmaz olur mu? Sizi görünce çok sevinecek. Buyurun gelin efendim. Ben geldim. Oo beyefendi hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Demek hatırlayabildiniz bizi sonunda. <gülüyor> Abla lütfen sistemlere başlama yine. İşlerim çok yoğun. Telefon denen bir alet var. ...haftada bir olsun arayabilirdin. Haklısın ama ihmalkarlık işte. Heh annem nerede? İçeride namaz kılıyor. Nasılsın? Eh, i̇yiyim abla. İşten yeni çıktım bir uğrayayım dedim. Ee eniştem yok mu? Kulüpte. Dokuzdan önce gelmez. E ne var ne yok bakalım? Eh, ne olsun abla. Ha, Ceyda'nın ve Tülin'in çok selamları var. Ne yapıyor Tülin? Ne yapsın derslerinden başını kaldıramıyor kız. Vakit bulduğunda o da gelecek... Babaannesini çok özlemiş Ya sadece babaannesini mi? Şey yani seni de tabii Ah aslanım Fikretim Hoş geldin güzel Aynı oğlum ah, canım. canım benim hmm. Nasılsın? Gel şöyle yanı başıma otur bakayım Özledim seni kerata <gülüyor> Nerelerdeydin ha? İnan işlerim çoktu anne Hı -hı. Yoksa her an aklımdasın Aa, Ceyda nasıl? Tülin ne yapıyor? İyiler, iyiler. Ceyda'nın selamı var. Ellerinden öpüyor. Tülin de öyle. Ee, vakit bulduğunda seni ziyarete gelecek. Gelsin, gelsin. Çok özledim o güzel kızı. Ceydan'ım evimize gelip kayınvalidesinin elini öpmeyi hiç düşünmüyor mu acaba? Ceydan'ın vakti yoktu abla. Yoksa niye gelmesin? Orasını bilemem. Sanki bu ev yasak bölge. Çekindiği bir şey varmış gibi hiç gelmiyor. Ah, ...karın nedense bir türlü yakınlaşamadı bize Fikret... Aa, ...her şey karşılıklı abla... ...ne demek şimdi bu Fikret... ...ne yaptık biz ona... ...yirmi yıllık evlisiniz... ...bir günden bir güne kendisine hakaret mi ettik... ...seni de bizden uzaklaştıran o... ...bilmiyorum zannetme... ...karımın günahını alma abla... ...o bir günden bir güne sizin için kötü bir şey söylemedi bana... ...söyleyemez de zaten... ...söyletirsen büyük hata yaparsın... ...aa Fikret'ime laf söylemedi İdar... Biliyorum onun işleri var Ben Fikret'e değil karısına söyleniyorum anne Gelin hanım bir kere olsun seni evine çağırdı mı Buraya gelip de anneciğim gel biraz da bizde kal dedi mi ha? Öyle deme kızım o da ev kadını Ev kadınlığı kolay mı Bin türlü işi vardır Yatılın, senin kıymetli torunun o niye gelmiyor Yoksa Ceyda Hanım ona da mı yasakladı bu eve gelmesini Abla neler söylüyorsun sen Bizim ihmalciliğimizin suçunu Ceyda'ya atma Söylediklerim yalan mı Fikret? Neyse neyse. Söyle bakalım oğlum. İşlerin nasıl? İyi anne. Allah şükür oldukça iyi. Gece gündüz sizler için dua ediyorum oğlum. Sağ ol anne. Şey, ben artık gitsem ha? Neden? Yemeğe kalmayacak mısın? Şey başka zaman abla. Eve söylemedim yemeğe beklerler Aaa doğru doğru karın bekler tabi seni Allah bilir buraya geleceğini Ceyda'dan saklamışındır da Tam tersi Sabah çıkarken size geleceğimi söylemiştim Fatma Hanım telefona bakar mısın? Tabii efendim Buyurun Didar Öktemin evi Ah siz misiniz Tülin Hanım? Tabi burada Bir dakika Fikret Bey kızınız arıyor ah, Öyle mi? <gülüyor> Aa, önce ben konuşayım onunla Tülin Benim ya halan. İyi ki babam burada da bu evi aramak aklına geldi Neden annen aramadı da sen açtın telefonu? Hmm, peki peki. E, Burada tabi Dur babanı vereyim Al kızın seninle konuşmak istiyormuş Ver hala Hayrola Tülin Evet, ah, şey e, beni beklemeyin yemeğe, çok ısrar ettiler, annene söyle yemeği yer yemez geleceğim, eve gelince konuşuruz, evde konuşuruz dedim, ah, şey merak etmişler de Yine bana kızacaksın ama Fikret, karın mahsus yapıyor bunu Bunu da nereden çıkarttın abla? Sen anlamıyorsun Fikret ya da farkında değilsin ama karın seni bizden uzaklaştırıyor işte ispatı burada olduğunu bilmesine rağmen arayıp huzurumuzu bozuyor. İstemiyor bizi, sevmiyor. Yalan mı anne? Bilmiyorum ama Ceyda bize karşı biraz uzak duruyor gibime geliyor Fikret. Kim bilir? Belki de bunun bir sebebi vardır anne. Neymiş sebebi? Biliyorsunuz. Onu bana eş olarak layık görmemiştiniz. 20 yıl önce evlenmemize hep karşı çıkmıştınız. Belki de Ceyda bu yüzden... Ya, demek hanımefendinin bir de kinciliği var ha? Maşallah, bütün güzel huyları toplamış üstünde. Ben karımın mükemmel biri olduğunu kastetmedim. Gayet tabii onun da kusurları vardır ama... ...iyi kadındır Ceyda. Biz de kötü demedik oğlum. Ama nedense seni bizden kıskanıyor. Sen de mi anne? Sen de mi böyle düşünüyorsun? E baksana oğlum, yüzünü göremez oldum. Yani ablanın söylediklerine de hak vermemek elde değil. Ama bırakalım şimdi bunları Ben gene de severim gelinimi O bizi sevmese de Neyse Ben yatsı yıkılmaya içeri gidiyorum Duydun annemi Fikret Kolay kolay sana kızmaz Bu yüzden karının dizginlerinden biraz kurtul da Şu yaşlı kadının gönlünü al Bak ne kadar mutlu oldu seni görünce Olur abla Daha sık uğrarım artık Uğramak yetmez Arada bir de evinize davet etseniz iyi olur. Babamız öldüğünden beri yani beş yıldır annem benim yanımda. Gerçi burada mutlu eksiği yok ama yine de yarım ağızla da olsa insan bir evine davet eder. Olur abla. Saate bak kaç oldu baban hala ortada yok. Merak etme anne babaannemlerde dedim ya Ana kız zorla yemeği oturtmuşlardır onu Bilmez miyim ben onları Babanın hem karnını hem de kafasını doldurmuşlardır bu akşam Halamın seninle alıp veremediği nedir anne? Baştan beri evlenmemize karşı çıkmışlardı Nedense sevemedi beni halan Kim bilir belki de ondan daha güzel olduğum içindir Ya da ona boyun eğmediğim için olacak Halam konusunda haklısın ama babaannem iyidir Ben onu çok severim Madem öyle neden gitmiyorsun? Hadi ben gidemiyorum bari sen git kızım Haklısın anne. İlk fırsatta gideceğim. Tonton kraliçemi ziyarete. Babam geldi galiba. Fikret sen mi geldin? Fikret. Ne var? Hoş geldin babişko. <gülüyor> Biz beyefendi sofra başlarında bekleyelim. O kıymetli ablasının evinde haber bile vermeden bizleri merakta bıraksın. Yeter gelmeyin üzerime. Ne olmuş yani ablamın evinde yemek yediysem ama? Onlar benim ailem be. Ne yani? ...ablamla yemek yemek için sizden izin mi isteyeceğim ha? Tamam baba kızma... ...istediğin yerde yemek yeme özgürlüğüne sahipsin. <gülüyor> Canım sıkkın zaten. Bir su getir bana. Peki. Neyin var Fikret neden sinirlisin böyle? Neden mi sinirliyim? Evet tabii sinirliyim. Çünkü annemi çok ihmal ettim. Kadıncağız çok özlemiş beni. E i̇yi de kabahat senin daha sık arayabilirdin anneni. Seni engelleyen mi var? Yok mu? Ne demek istiyorsun Fikret? Yani seni engelleyen biri mi var ben miyim o? <gülüyor> Bilmiyorum Ceyda. Ama sende de kusur var. Hiç tek başına kalkıp da ne yapıyorsun anne diye gittin mi? He? Bir telefon açtı mı kendisine? Anlaşılan bu gece seni iyice doldurmuşlar Fikret. Aa, ne alakası var canım. Niye doldursunlar? Ben sadece hakikati söylüyorum. Eh, annemi benim evimde bir gün olsun ağırladık mı? Bir gün olsun. Gel anne biraz da bizde kal dedik mi? E i̇yi de sen istedin de ben hayır mı dedim Fikret. Ne zaman isterse arzu ederse buyursun gelsin. Burası oğlun evi. Annem çağırılmadan gelmez Ceyda. Biz çağırmalıyız onu. Sen çağırmalısın. Su istemiştim baba buyur Uykum geldi yatıyorum ben Hadi hepinize iyi geceler Ne oldu anne Ne olacak 40 yılda bir halanlara gitti ya, annesini görmeye Didar Hanım yine neler söylediyse babanı iyice şişirmiş Baksana babanın haline sabah giderken ne kadar neşeliydi Bu akşam ne hale geldi Babaannem bize mi gelecekmiş? E gelsin tabi gelmesine bir şey demiyorum ama... Babaannem buraya geldiği vakit olacakları kestirebiliyorum kızım. alan bizi yönetmeye başlayacak. Annesine sahip çıkmak için buraya yetişecek... ...huzurumuzu kaçıracak. Çelin, bir bardak çay daha koyar mısın bana? Tabi baba. Dün geceden beri suratından düşen bin parça Fikri. Eğer yüzünü güldürecekse git getir anneni. Ben hazırım buyursun gelsin. Gelecek tabii. Ama önce sen ablamlara gideceksin ve annemi buraya davet edeceksin. İlgisizliğimiz için de özür dileyeceksin kendisinden. Gitmesine giderim ama ablam beni istemiyor ki. Benden nefret ediyor. Ne zaman karşı karşıya gelsek beni aşağılamak için elinden geleni yapıyor. Bak Ceyda, Haklısın. Ama onlar benim ailem. İdare etmek zorundayız. Atsam atamam satsam satamam. Lütfen bana yardımcı ol. Elbette yardımcı olurum. Ama sen de biraz sinirlerine hakim ol. Dün geceden beri hepimize bağırıp çağırıyorsun. Kırıcı oluyorsun. Affedersin hanım. Moralim çok bozuk. Kendimi suçlu hissettiğim için sinirlerim bozuldu. Babam öldüğünden beri anneme ablam bakıyor. Oysa ben de onun evladıyım. Hem de oğluyum. Esas anneme bakma görevi bana ait. E peki ben sana anneni bu eve getiremezsin diye bir şey söyledim mi? Hayır ama bu konuda pek de gönüllü olduğunu söylenemez. Benim annenle bir alıp veremediğim yok Fikret. Ayrıca kendisini severim. O da seni seviyor. Sağ olsun. <gülüyor> Ay, bak senden ricam... ...bugün ablamlara git ve annemi bize davet et. He? Hatta bu gece bize gelir. <gülüyor> Olur giderim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Annem nerede? Abdest alıyor, birazdan gelir. Tülin ne yapıyor? Okulda. Bu ara dersleri hayli yüklü. Ben bile yüzünü göremiyorum. Bu bir özür dileme mi yoksa? Kızımın özür dileyecek bir kusuru mu var? Sanırım var. Ha. Ah. Neredeyse altı ay olduğu yüzünü göremedik. Burada yaşayan bir halası bir babaannesi var. Ama bizi görmemesinin sebebinin yalnız dersler olduğunu sanmıyorum. Belki başka etkenler de vardır. Gençlik işte bazen sorumluluklarını bilemiyor. Peki ya sorumluluklarını unutan büyüklere ne demeli? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Hadi o genç sorumluluklarını idrak edemiyor. Peki ya siz? ...siz de kendinizi genç olarak mı görüyorsunuz Ceyda Hanım? Bakın Didar Hanım, ben buraya sizinle münakaşa etmeye gelmedim. Ya, peki geliş sebebinizi öğrenebilir miyim Ceyda Hanım? Arzu ederse annemi bizim eve götürmek için geldim. Tülün ve Fikret çok arzu ettiler. Elginç. Peki ya siz? Siz de annemin size gelmesini onlar kadar arzu etmiyor musunuz? Elbette diyorum, neden etmeyeyim ki? Aa, hoş geldin Ceyda kızım... Kusura bakma abdest alıyordum da Nasılsınız efendim sizi çok iyi gördüm maşallah ee, Şükürler olsun romatizmalarım dışında bir derdim yok Anne Ceyda'nın buraya seni götürmek için gelmiş Aa, aa öyle mi e, rahatsız etmeyeyim kızım Estağfurullah o da ne demek bizim evimiz sizin de eviniz Biraz da bizde kalın istedik Aslında uzun zamandır istiyorduk ama bir türlü olmadı hmm, Hatırlatmak lazımmış demek ki İsterseniz bu akşam sizi götüreyim anne Fikret telefon bekliyor bende eh, İstiyorsanız gelirim tabi Zaten yanıma alacağım fazla bir şeyim yok ki Bir, bir iki elbise Seccadem Bir de geceliyim. Hırkanı da al anne Orada üşüyebilirsin Gerek yok efendim kaloriferlerimiz yanıyor evimiz sıcacık Olsun yine de tek başına idare edemez anne Biz ne güne duruyoruz efendim ah, ah. Yine de insana kendi öz evladı gibi kimse bakamaz Fikret'e telefon edebilir miyim Tabi buyurun Fikretlerin evinde rahat edemezsen anne Hemen beni ara ben gelir alırım seni Canım niye öyle söylüyorsun Neden rahat edemeyecekmişim Fikret de benim evladım kızım Alo Fikret Şu anda annenin yanındayım Evet bize gelecek Hemen gelip bizi alabilir misin Akşama daha çok var Bu evde o kadar beklemeye tahammül edemem Lütfen hemen gel ve bizi al Fikret. Ah, abla sen misin? Ee, hayırdır? Annem sizde değil mi? Evet. Ee, onları eve bırakıp tekrar işe geldim. Hayrola? İçim rahat etmedi Fikret. Söyleyeyim dedim. Eğer annem bir şekilde rahatsız oluyorsa... ...biliyorsun söyleyemez Sen hemen bize getirirsin tamam mı? <gülüyor> abla saçmalama. Annem neden rahatsız olsun ki? Karının hallerini hiç beğenmedim Fikret. Burada bize yapmadığını bırakmadı. Aman bir afra bir tafra... Evimize lütfen geldiğini her haliyle belli etti. Ah, biliyorsun annem çok gururlu bir kadındır. Size asla gelmezdi ama... ...huzurunuz bozulmasın diye... ...istemeye istemeye kabul etti kadın. Ceyda sizde neler yaptı anlatır mısın abla? Ay neler yapmadı ki? Ters ters cevap vermeler, dik dik bakmalar. Ah ah aklım bir gün başına gelecek ama... ...o zaman da iş işten geçmiş olacak Fikret. Bak abla... ...eğer Ceyda bir terbiyesizlik etmişse özür dilerim. Oh! O yapsın sen özür dile maşallah siz işin kolayını bulmuşsunuz Abla çok işim var başka bir zaman tartışırız Bunu olmaz mı Ayrıca annemi de merak etme Ederim ben O yaşlı başlı ağzı var dili yok kadının Senin karın olacak edepsizin eline kolay kolay teslim etmem ben Alo, Nigar, merhaba canım. <gülüyor> ben Didar. Sana iyi haberlerim var. Annemi erkek kardeşime sattım. <gülüyor> ya, ya, inan sıkıntıdan patlayacaktım Nigar'cığım. Annemin yüzünden ne zamandır eve bağlanıp kalmıştım. Doğru, doğru. Ay bir numara çektim kardeşime. Zaten salağın tekidir. Hemen geldi aldı annemi. <gülüyor> Aa, bak ne diyeceğim. Yarın Ruşen nerede toplanalım ha? Biraz konken oynarız. Ay pek özlemişim. Tülin ne zaman gelir Ceyda? Pek özledim torunumu. Bir iki saati kadar evde olur. Üniversite hayatı zorladı kızcağızı. Dersleri çok ağır. Allah zihin açıklığı versin torunumu. Hah. Rahmetli dedesi sağ olaydı da Torununun fakülteye gittiğini görseydi Başladık yine ölüleri anmaya Ceyda kızım Ben abdest alacağım Banyo müsait mi? Tabi girebilirsiniz ee, Namazımı nerede kılayım? Tülünün odasında kılabilirsiniz Bir şey demesin sonra Canım salonda kılacak değilsiniz ya Bir tek müsait yer onun odası Zaten orada yatıp kalkacaksınız Peki Peki. Ay, oy! O kadar çok konuşuyor ki bayıltıyor insanı. Merhaba anneciğim. Merhaba kızım, gir içeri. Ah, bu pardösü babaannemin değil mi? Yoksa Tonton Kreçen bize mi geldi anne? Evet şu anda senin odanda namaz kılıyor Dur gidip bakayım belki bitirmiştir namazını O kadar özledim ki onu Bitmemiş daha Hey tonton kraliçem Hoş geldin Allah kabul etsin namazını Tülin Yavrum <gülüyor> torunum Ceylanım bir tanem benim <gülüyor> Bağışla beni babaanneciğim. Halamlara gelip de ziyaret edemedim seni. Ama derslerim o kadar ağır ki. Biliyorum, biliyorum güzelim. Annen söyledi. Olsun, önemli olan ben değilim derslerin. İstikbalin önemli ceylanım. Yo, sen de en az derslerim kadar önemlisin babaanneciğim. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Sağ ol, sağ ol yavrum. Senden izin almadık ama annen senin odan da kalacağımı söyledi. Ah, sahi mi? Demek seninle o da arkadaşı olacağız ha tonton kraliçem? Ne güzel, gece geç saatlere kadar oturur sohbet ederiz seninle. Deli kız... Tülin telefona bakar mısın kızım? Bakarım anneciğim. Babaanne sen şöyle otur ben şimdi gelirim. Buyurun. Tülin sen misin? Aa, halacığım sen misin? Kim arıyor kızım? Halam. Ee, buyur halacığım. Ee, annemi merak ettim. Ne yapıyor İyi mi? İyi iyi kraliçeler gibi oturuyor. Babamı bekliyoruz yemek yiyeceğiz. Aman yiyeceklerine dikkat edin. Ee, şekeri var biliyorsunuz. Perhizini bozacak şeyler yedirmeyin annemi. Merak etme hala dikkat ederiz. Ah, o çocuk gibidir çekinir şimdi. İstediklerini söyleyemez. Tamam hala tamam. Ayrıca neden çekinsin ki burası onun da evi. E, sen nasıl evladıysan babam da onun oğlu. Evet ama bunu bazen çok geç hatırlıyorsunuz küçük hanım. Tülin ne istiyor bu kadın? Yok bir şey anne. Tamam hala babaanneme iyi bakarız merak etme. Hmm, göreceğiz bakalım. Annemi benim için öp. Babana da selam söyle. Olur söylerim. Hoşçakal. Şey, halam hepinize selam söyledi ee, Babaannemi merak etmişti Konuşurken dikkat ederiz hala dedin Neymiş dikkat etmemiz gereken şey ee, Babaannemin şekeri varmış da Perhizine dikkat edilsin dedi Biliyoruz herhalde de bir hatırlatılması gerekmez Ben geldim Ah yaşasın babam geldi <gülüyor> Herkese selam Ben babaannemin yanına gidiyorum Eee Annem ne yapıyor Ceyda? İçeride koku mavkuşu gibi oturuyor. Hayatından memnun mu bari? Memnundur herhalde. Karşısına geçip de soytarlık yapacak halimiz yok. Bakıyorum yine heyheylerin üzerinde. Annem geldi diye mi böyle sinirlisin? Annenle bilgisi yok. Sinirlerime gelince sevgili ablan arayıncaya kadar hiçbir şeyim yoktu. Ablan mı aradı? Ne istiyormuş? Annemizi merak etmiş. Şekeri varmış. Yiyeceklere dikkat etmeliymişim. Ablan olacak bu kadın kendini ne sanıyor ha? Uzaktan kumandaleti gibi bizi yöneteceğini mi sanıyor? Bak Fikret burama geldi. Ablana söyle bir daha burayı arayıp ukaladık etmesin tamam mı? Yavaşça İda ya, bağırma. Zavallı kadın duyup da kendini çekiştirdiğimizi sanacak. Kadıncağız şurada iki üç gün kalıp gidecek. Hayatını zehir etmeyelim. Buyurun yine suçlu ben oldum. Beyefendinin ablası evimizi karıştırıp sinirlerimi bozsun sonra da kabahatli ben olayım. Tabi geçimsiz olan benim, ters olan benim, çekilmez olan benim hep benim hep benim. Allah aşkına hanım biraz yavaş konuş. Annem kavga ettiğimizi sanacak. Demek anneni en nihayet kardeşine... ...postaladın ha Dider? <gülüyor> evet kocacığım... ...ihtiyar artık Fikret'te... ...e biraz da o baksın canım... ...ne zamandır bizim başımızdaydı kadın... Fikret mi götürdü? Yok canım... Ceydanım evimize teşrif ettiler... Yok ya ...yani Ceyda mı alıp götürdü anneni? Evet ah Ceyda'nı bir görecektin bir afra bir tafra burada olacaktın da Reşat o kadının halini bir görecektin küçük dağları okurmuş <gülüyor> aman, sanki boşver iyi olmuş iyi e sen de biraz eski hayatına dönersin hanım çok kapandın evde kaldın ya kulüpte herkes seni soruyordu zaten e sorarlar tabi hayata küsmüşüm ayol annem yüzünden hiçbir sosyal hayatım kalmamıştı aman otursun biraz da oğlunun evinde Hı. benim kadar onun da annesi hem senin ne günahın var canım ...kayınvalide diye onca zaman baktın. Ceyda Hanım da kayınvalidesi... ...biraz da o baksın bakalım. Ha, baksın tabii. Hem bak sana ne diyeceğim Dider... ...anneni bir huzur evine falan yatıralım ha... E, ...maaşı var ayrıca her ay biz de takviye ederiz. Ne dersin? Bilmem ki. Bak bildiğim bir huzur evi var... ...tertemiz, bakımlı, kendisi gibi bir sürü de yaşlı insan kalıyor orada. Kraliçeler gibi bakılır valla. Ayrıca yaşıtlarıyla da ah yapar E yapar. İyi de Ceyda Hanım ne der bu işe? Bir annesine bakamadı da huzur evlerine attı demez mi? Eee o zaman buyursun biraz da onlar baksınlar Dider Biz yeteri kadar baktık ya hmm, Doğru söylüyorsun Zaten onun için yolladım annemi oraya Bakalım ne kadar dayanacaklar Selamun Aleyküm ve Selamünaleyküm, rahmetullah. rahmetullah Allah kabul etsin babaanneciğim ah, Sen misin Tülin Beni mi seyrediyordun yoksa Evet seni seyrediyordum Tonton kraliçem Hı -hı. Ve seni seyrederken de kendimden utanıyordum Aa, Neden Elhamdülillah ben de Müslümanım ama Senin gibi namaz kılmıyorum Oysa elim ayağım tutuyor sağlığım yerinde Peki hala namaz kılabilirim öyle değil mi babaanne ha, elbette kılabilirsin yavrum hadi ben öğrenciyim diye öresine bahaneler buluyorum ya annem babam onlara ne demeli başkalarını bırak kimseyi örnek gösterme ceylanım bu tamamen senin sorumluluğunda bir şey kızım istersen tabi ki kılabilirsin bu bizim inanan insanların görevidir Ah, keşke bütün vecibelerimizi eksiksiz yerine getirebilsek İnan Tülün kızım insan yüce Allah'ına sığındığında Ona yakardığında Sanki sıkıntıları bitiyor Dertleri ortadan kalkıyor İnanılmaz bir güç sahibi oluyor Bugün seni biraz dertli gördüm Tonton Kraliçem Neyin var senin? Hı, bilmem Öyle bir halim mi var? Hadi saklama. Bir derdin var senin. Haline bakar bakmaz belli oluyor. Ne oldu babaanneciğim? Bir şeye mi üzüldün? Yok yok. İyiyim. Bir derdim yok şükürler olsun. O zaman ne olduğunu ben söyleyeyim sana. Annemle halamın çekişmesine üzülüyorsun değil mi? Evet. Evet öyle. Biri kızım, biri gelinim. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım Ceylan'ım. Boş ver babaanne sıkma canını. Koskoca insanlar... Ne yapacaksın yıldızları barışmadı işte Birbirleriyle uğraşmasalar adeta rahat edemiyorlar Yalnız doğruyu konuşmak gerekirse halam çok sert konuşuyor babaanne Bilmez miyim güzel kızım bilmez miyim Onun o acı dili zaman zaman beni bile kahrediyor Arada ne oluyorsa baba ne oluyor Üzülüyoruz zavallı Neyse düşünme artık bunları Bak bizimlesin her şeyden önce benim odamdasın Ben varken kimse üzemez seni Tonton ton kraliçem <gülüyor> Güzelim Ceylanım bir tanem benim Sen de olmasan sevildiğimi Nasıl anlardım acaba Tilin. <Gülüyor> <Dülün>. Tilin. <gülüyor> Kim o ah Hakan mısın Ne istiyor bu çocuk gene Bir haftadır doğru dürüst gördüğüm yok seni özledim İyi gördün işte Neden bana böyle soğuk davranıyorsun tülün, ha? Seni sevdiğimi okulu bitirdikten sonra Seninle evlenmek istediğimi biliyorsun Bak bunu daha önce de tartışmıştık seninle Hakan Sen evlenmek isteyebilirsin ama Ben seninle evlenmek istemiyorum Neden benden iyisini mi bulacaksın bir kere yakışıklıyım. Zenginim, arabam var. Sence bütün bunlar bir evlilik için yeterli mi Hakan? Ne, neden? Yeterli değil mi? Bak, eğer benimle arkadaş olarak kalmak istiyorsan bir daha böyle şeyler söyleme lütfen. İyi bir arkadaşsın ama sadece o kadar. Tamam, tamam. Ee, bugün okuldan çıktıktan sonra ne yapıyorsun? He? Bir yerde buluşup bir şeyler içelim mi? Üzgünüm, hemen eve gitmem gerekiyor. Çünkü babaannem bizde misafir olarak kalıyor. Onunla meşgul olmak zorundayım. Ne yani? Şimdi buluşma teklifimi babaannenin için red mi ediyorsun? ...reddetmiyorum sadece işimin olduğunu söylüyorum. <gülüyor> ne olurdu benimle de babaannen kadar ilgilenseydin. Nasılsın anneciğim günün nasıl geçti? Nasıl geçsin mutfaktan çıktığım mı var kızım sizlere ayrı babaannene ayrı yemek yapmaktan canım çıktı nedir benim bu çilem Öyle deme anne yaşlı kadın ne yapsın hasta işte bizim yemeklerden yediremeyiz ki ona Kabahat hep babanda. kadın ne güzel kızında uslu uslu oturuyordu durup dururken getirtti evimize Yapma anne abartma ağzın ağzı var dili yok canını sıkacak bir şey mi söyledi sana Tam tersi ağzını açıp da iki laf bile konuşmuyor bir köşede öylece büst gibi oturuyor Elinde tesbih akşama kadar şakır şukur çekip duruyor. Sinirlerim bozuluyor ayol. Güya bugün misafirliğe gidecektim. Ayıp anne böyle söyleme. Zararsız tatlı bir ihtiyar o. Madem zararsız tatlı bir ihtiyar... ...neden kızı bakmadı da bize kakaladı ha? Ah ah baban yüzünden halan olacak o kadının resmen oyununa geldik. Şimdi evinde oturmuş kıkır kıkır gülüyordur bize hanımefendi. Ben bakarım. Buyurun. Alo ben Dider... Buyurun Dider Hanım. E annemi soracaktım. Saati nasıl? Nasıl olması gerekiyorsa öyle efendim. Bu ne demek şimdi? Dider Hanım, madem annenize bu kadar düşkündünüz... ...neden bize gönderdiniz söyler misiniz? Ben onun evladıyım hanımefendi. Elbette kontrol etmek görevim. Ben de size saat başı rapor vermek zorunda değilim. Neden bir şikayet olup olmadığını... ...kendiniz annenize sormuyorsunuz? Sizin diliniz iyice uzamış. Küstahlığı iyice ele almışsınız. Bu durumu Fikret'e söyleyeceğim. Sizi biraz terbiye etsin. Güle güle hanımefendi Halan mıydı? Ondan başka sinirimi bozacak biri var mı benim? Rezil kadın Huzurumu bozmak için oradan buraya yetişiyor Ah Fikret ah bütün kabaha senin Durup dururken şu annenin bize gelmesini neden istedin sanki? Küstah edepsiz terbiyesiz kadın ne olacak? Aile terbiyesi almamış ki. İnsan büyükleriyle, hele görümcesiyle falan konuşurken terbiyesine takınmalı. Alo? Fikret? Ah, abla sen misin? Benim. Bana bak kulaklarını aç beni iyi dinle. Karın olacak bu kadın küstahlığı iyice ele almış. Edepsizliği artık boyunu açtı. Yine ne oldu abla? Daha ne olsun? Annemi sormak için telefon açtım. Söylemediği laf kalmadı. Aa, karın resmen terbiyesiz. Annemin sağlığını sormak benim herhalde en tabii hakkım değil mi? E, tabii abla. E o da cevap verecek. Ben onun kocasının ablasıyım. Demek ki sana saygısı yok bu kadının. Seni hiç takmıyor. Bana böyle yapan biri kim bilir anneme ne eziyet çektiriyordur orada. Abla eğer annemi bu kadar düşünüyorsan yanın getireyim sana. Hayır canım ne münasebet. Ben sadece merak ettiğim için soruyorum. E, ne zamandır ben bakıyordum ona. Biraz da siz bakın efendim. Ben de ne yapacağımı şaşırdım kaldım. İnan abla, inan ki şaşırdım kaldım. <gülüyor> Eniştenin annemizle ilgili bir planı var. Neymiş o? Diyor ki annenizi şöyle güzel bir huzur evine yatırsak... ...orada yaşıtlarıyla daha mutlu olmaz mı diyor. E, sen ne dersin? Huzur evi mi? Şey, bilmem. Doğru olur mu? Canım neden olmasın? Bence çok iyi bir fikir. İyi de abla, el alem ne dersin? Canım el aleme ne... Aa, Avrupa'da bütün evlatlar böyle yapıyor. Yalnız kalan anne ya da babalarını huzur evlerine yatırıyorlar. Doğrusu ben annemin bir huzur evinde daha mutlu olacağını düşünüyorum Fikret. Ee, şey e, tamam da bir de annemin fikrini almamız gerekmez mi? Sen orasını bana bırak. Ben onu ikna ederim. Bir kere tek başına bir eve çıkamaz. Ne maaşı yeter ne de bankadaki üç beş kuruşu. Ayrı eve çıksa bile kim bakacak ona? E, bir kadın tutsak o da olmaz. Sen bilirsin abla. Tamam akşam enişten gelsin konuşurum onunla. Ha bu arada sen de karını al önüne ve haddini bildir. Bak onun yüzünden annemizi huzur evine yatırmaya kalkışıyoruz. Tamam eve gidince konuşurum Ceyda ile. Annem nerede Ceyda? Tülinle birlikte odada. İyi seninle biraz konuşmak istiyorum. Ben de seninle konuşmak istiyorum. İyi konuş öyleyse. Böyle yaşamaya daha fazla dayanamayacağım Fikret. Ablan ikide bir telefon açıp anneme bakıyor musun diye hesap soruyor benden. Ben böyle şeye tahmin edemem Fikret. Canım sen de iyidir, iyi bakıyoruz desen ölür müsün yani Ceyda ha? Neden bu işi bir olay haline getiriyorsun anlamıyorum. Ya anlaşılan muhterem ablan seni arayıp şikayetini yapmış bile. Evet telefon açtı bana. Bayağı terslemişsin kadını, çok ayıp etmişsin. <gülüyor> ayıp ettim öyle mi? Aferin sana. Sonunda ablan istediğini yaptı ve bizi birbirimize düşürdü. Ne alakası var canım? İspatı ortada. Geçmiş karşıma ablana neden kötü davrandım diye beni suçluyorsun. Bravo Fikret Bey, bravo. Ablanın bütün yalanlarına hemencecik inanı veriyorsun. Ablama inandığım falan yok. Kadın sadece annemi merak ediyor. Bıktım hepinizden artık. Annenden de bıktım, ablandan da bıktım. Yeter artık. Bu iki kadın da bizim mutluluğumuzu engelliyor. Serbestçe istediğimiz gibi hareket etmemizi engelliyor. Söyler misin Fikret? Annem bizim evde daha ne kadar kalacak? Merak etme, merak etme fazla kalmayacak Ceyda. İşte bana çok sevindim. Nihayet ablan yokluğuna dayanamadı ve anneni geri istedi ha? Hayır. Sanırım annemi bir huzur evine yatıracağız. A -a. Huzur evine mi? Evet. Sahi mi? Evet. Böylece herkes daha rahat edecek galiba. Bu fikri eniştem ortaya atmış. Ablama da çok cazip gelmiş. Benim fikrimi sordu. Ben de... Yoksa olmaz mı dedin ha? Aslında öyle demem gerekirdi ama diyemedim. Annemin huzur evine yatması belki de hepimiz için iyi olacak Ceyda. Vallahi beni karıştırmayın bu işe. Ben nihayet bir gelinim. Siz abla kardeş, anneniz için en iyi ne gerekiyorsa onu yapın. Baba, anne. Ne? Sen orada mıydın? Yoksa gizli gizli bizi mi dinliyordun? E, hayır ama konuştuklarınızı duydum. Baba, söylediklerinde ciddi misin? Ne de ciddi miyim kızım? Babaannemi huzur evine yatırma konusunda. E, şey, e, bu fikir halandan çıktı. Ama sen de kabul ettin değil mi? Tülin sana ne oluyor? Bu onların vermesi gereken bir karar. Sana laf düşmez. Tabii bu arada bu korkunç fikir senin de işine geliyor değil mi anne? Tülin ağzından çıkanı kulağın duysun benimle daha güzel konuş. Baba sen onun oğlusun evladısın nasıl anneni bir huzur evine yatırmayı düşünürsün? Evet ama... Yazıklar olsun yaşlı bir kadını iki evden birine sığdıramadınız. Bak kızım biz bu işi babaannenin rahatı mutluluğu için yapıyoruz. Öyle mi? Peki sordunuz mu ona? Ayrıca böyle bir şeyi nasıl teklif edeceksiniz? Hangi sözcükleri kullanarak söyleyeceksiniz? Pek merak ediyorum. Sen değil. bu işe karışma Tülin. Annen ne zararı var bu kadıncağızın sana? Ağzı var dili yok. Hiçbir şeye karıştığı görüştüğü yok. Varlığıyla yokluğu bile belli değil. Sen bilemezsin. Böyle devam ederse bu yuva dağılacak. Anlamıyorum. Ne oluyor? Mesele nedir? Halamın açtığı telefonlar mı bu düşüncelerinize sebep oldu? Ne var bunda? Telefonlara çıkmazsın olur biter anne. Ne olur istersen ben okula gitmem Evde babaannemle otururum Telefonlara da bakarım Babaanneme de ben bakarım Ama ne olur yapmayın bunu ona Babaanneme kimsesizler gibi yaşlılar evini atmayın Bak kızım İnan bu onun içinde bizim için de iyi olacak Babaanneni istemeyen yalnız annen değil Halan da istemiyor onu Haklı kadın Onun bir de yaşantısı var Bir sosyal hayatı var Babaanneni yalnız bırakamadığı için hayatını yaşayamıyor. Neden bırakamıyormuş? Evde hizmetçileri Fatma Hanım var ya o bakar. <gülüyor> Vallahi anladığım kadarıyla galiba eniştem istemiyor annemi. Reşat Bey istemiyorsa ben de istemiyorum. Anne aynı şey senin annen yani anneannem için geçerli olsaydı. Kapa çeneni Tülin. Müyüklerinin işine karışma. Üniversiteye gitmek sana küstahlık ve terbiyesizlik etme hakkını vermez. Eğer babaanneni çok seviyorsan bir ev tut çalış kendin bak ona Şimdi defol odana hem de hemen hadi Kıza fazla sert davrandın Ceyda O çocuk daha bazı şeyleri göremiyor Yeter müdafaa etmiş şunu son günlerde dili fazla uzamıştı Neyse neyse Peki bunu anneme nasıl söyleyeceğiz Ceyda O sizin probleminiz çağırırsın ablanı buraya birlikte söylersiniz avrum güzelim ne oldu yok bir şey baba anne yok Aa, o ince gibi gözyaşları boşuna akmıyor ya söyle hadi annenle babanla mı tartıştın ha evet öyle oldu Aa bak şu edepsize bir de evet diyor. Hiç anneyle baba ile tartışılır mı? Onlar senin canların kızım. Meselen ne olursa olsun onlar mutlaka haklıdır. Tonton kraliçem benim. Hmm. Canım bir tane. Hadi hadi ağlama artık Ceylan'ım. Öyle içli ağlıyorsun ki beni de ağlatacaksın. Babaanneciğim bu gece senin koyunda yatmak istiyorum. İzin verir misin? <gülüyor> seve seve yavrum, seve seve. Seninle birlikte namaz kılıp seninle birlikte dua etmek istiyorum babaanneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes burada. Kızım, damadım, oğlum, gelinim. Biliyor musunuz? İlk defa hepiniz böyle bir araya geldiniz. Öyle hoşuma gitti ki bilemezsiniz. Evet, hepimiz bir araya geldik. Çünkü seninle biraz konuşmak istedik anne. Ya, yeah, evet... Konuşalım dedik anneciğim e, Tülin nerede? Odasında ders çalışıyor <gülüyor> e, Valide Hanım biz burada bir meseleyi görüşmek için toplandık e, Sizin için en iyisi olduğuna inandığımız bir kararı açıklamak için tabii. Ha, Öyle mi Reşat Bey oldum? E, peder Bey'in vefatından sonra pek monoton bir hayatınız oldu e, Bizim yanımızda kaldınız ama mutlu olamadınız e, Fikret'in yanında da mutlu değilsiniz Bunu gayet iyi anlıyoruz e, Biz etraflıca düşündük e, sizin bir çevreniz olmalı O çevrede yaşıtlarınız olmalı dedik. Öyle mi? Yani düşündük taşındık ve sizi bir huzur evine yerleştirmeye karar verdik Huzur evine mi? Ditar, Fikret... Ah, Tuzla'da harika bir huzur evi var Odaları ikişer kişilik kocaman bahçeli bir yer e, Çevre hep sizin gibi yaşlı insanlarla dolu Zaman içinde onlarla arkadaşlık kurarak Daha mutlu olursunuz diye düşündük Demek beni huzur evine yatıracaksınız öyle mi? Şey, evet, böylesi çok daha iyi olacak, inanın. Hem evde kaldığınız sürece Dida'nın aklı sizde kalıyor. Biliyorsunuz onun sosyal faaliyetleri var, sürekli toplantılara gitmek zorunda. E, sanıyorum Ceyda Hanım da aynı şeyi düşünüyordur. E, onun da kendine göre komşuları, bir çevresi var. Ama siz buradayken o da bir yere gidemiyor. Aa, e, sakın seni başımızdan attığımızı sanma anne. Her şeyi senin iyiliğin için yapıyoruz, öyle değil mi Fikret? Şey, evet... E... Eee e, elbet e, Ablam doğru söylüyor anne e, Huzur evinde kalırsan sen de bizde mutlu olacağız Tabii, Tabi çocuklar İyi düşünmüşsünüz Ben de rahat edemiyordum böyle Bir an önce yerleşeyim bari oraya Zaten iki parça eşyam var Aaa çok güzel Bakımlı bir huzur eviymiş orası anne Doktorları hemşireleri Psikologları bile varmış Ay vallahi keşke beni de yatırsalar öyle bir yere. O oh, ekmek elden su gölden. Hiçbir sorumluluk taşımıyorsun. Ne kadar güzel değil mi? Ya tabii tabii. Ben de rahat ederim inşallah. <Gülüyor> ah, ağlama Ceylan'ım ağlama bir tane. Ne yapalım? Kaderimizde bu da varmış. Özür dilerim tonton kraliçem. Ne olur bağışla beni. Ben ben hiçbir şey yapamadım. Engel olamadım onlara. Sen ne yapabilirdin ki Ceylan Gözdüm? Kararı onlar vermiş. <Gülüyor> Hem bak ne diyeceğim. Belki de böylesi daha iyidir. Benim için daha iyi olur he. <Gülüyor> Aa, tamam tamam ağlama artık güzel torunum. Gözlerine yazık olacak. Benim gibi üç günlük ömrü kalmış yaşlı bir kadın için değer mi bunca göz gözyaşına? <gülüyor> Yatsı okunuyor. Abdest alıp namazımı kılayım. Babaanneciğim. Buyur evladım. Ben Ben de seninle birlikte namaz kılmak istiyorum. Neşet gidip bakmış. Kalacağınız evi çok güzel bir yermiş anne. Hmm. Doktorlar, hemşireler de varmış efendim. Yani orada bizdekinden daha iyi bakılacağınıza hiç şüphemiz yok. Hmm. E, Fikret. Efendim anne. Şu huzur evine gitmeden önce son bir kere daha... ...babanın mezarına gidebilir miyiz oğlum? Bir ziyaret edeyim. Belki bir daha ta oralardan buralara gelemem. Tabi anne. Anne. Uğur şimdi. Bu son ziyaretim olacak babana. Bundan sonra... Ya nasip. Bundan sonra onun için... ...yeni kalacağım yerden dua edeceğim. Reşat'ın dediği gibi burası harika bir yermiş. Öyle mi Fikret? Evet abla. Nasıl beğendin mi anneciğim huzur evini? Evet. Sakin bir yere benziyor. Gelin Valide Hanım. Ee, içeri girelim de sizi odanıza götüreyim. Biz de sizinle gelelim. Efendim hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk İlcal Hanım. Valide Hanım size huzur evinin müdüresini tanıtayım. Gelin Münevver Hanım sizi odanıza götüreyim Ben de seninle geleyim babaanne Anne baba siz burada bekleyin bizi Hadi babaanne gir koluma İşte Büyük Hanım Kalacağınız oda burası Nasıl beğendiniz mi? Ha, güzelmiş iki kişilik galiba bir yatak daha var burada Evet şu anda bir gezide akşama dönerler çok iyi bir kadındır Neyse torununuz sizin yerleşmenize yardım eder benim aşağıya inmem gerek sonra ziyaretinize gelirim Münever Hanım ha, Sanki beğenmedim desem ne değişecekti Beni buraya getirenler beğenmiş ya. Öyle deme babaanneciğim. Eğer istemiyorsan onlara söyleyebilirsin bunu. Kimse seni zorla buraya sokamaz. Yok yok. Odada, huzur evi de hakikaten güzel. Temiz, bakımlı. Acaba o da arkadaşım kim? Bilmem ki tonton kraliçem. Neyse yavrum. Yardım et de şu bavulları yerleştirelim. Eh. Babanları, halaları aşağıda bekletmeyelim. Babaanne, istersen akşama kadar kalabilirim yanında. Aa, yok güzelim, git sen. Artık alışmam lazım yalnızlığa. Merhaba. Aa, merhaba. Siz kimsiniz? Adım Harun. Bu huzur evinin stajyer doktoruyum. Huzur evinize hoş geldin tezicim. Aa, hoş bulduk oğlum. Umarım beğenmişsinizdir burayı. Rahat edeceğinizden emin olabilirsiniz Aa, Sağ ol çocuğum Sizleri böyle güler yüzlü görünce Hakikaten rahat edeceğime inanmaya başladım Değil mi Tülü? E, Tabi babaanneciğim <gülüyor> Sanırım bu güzel hanım da sizin torununuz oluyor Evet Şu dar dünyada bana en çok kıymet veren Çocuklarımın günahını almayayım ama ...beni en çok seven bu kızdır doktor. O benim ceylanım, inci gözlümdür. Yapma babaanne, doktorun önünde mahcup etme beni. <gülüyor> Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Tekrar görüşeceğiz. Ee, şimdi izninizle diğer yaşlıların da bir halini hatırını sorayım. Ne sevimli, ne yakışıklı bir doktor değil mi Tülin? <gülüyor> Aman aman efendim ne de güzel bir odaymış Aaa manzarası da harikaymış doğrusu Nasıl burayı beğendin mi anne ee, Satın alacak değiliz ya oğlum Şunun şurasında bu yalancı dünyada bir misafiriz <gülüyor> Efendim evet, evet. bu huzur evi emsallerinden çok daha üstün, çok daha temiz, bakımlı ve evet, güzel. Evet. Burada bizlerin yanında olmaktan çok daha mutlu olacağınızdan eminim var Hanımcığım. Sizler öyle diyorsanız öyledir tabii. Evet vakit bir hayli geç oldu hadi kalkalım artık ah, iyi olur e, akşama bir davete katılacağız da anne Tabi hmm, tabi gidebilirsiniz geç kalmayın benim artık hiçbir şeye ihtiyacım yok evet. Babaanneciğim ne olursun izin ver ben kalayım akşama giderim Aa, Ta buralardan nasıl geleceksin sonra tüleyen olmaz sen de bizimle geleceksin Tamam tabi tabi annen doğru söylüyor ceylanım sen de onlarla git benim biraz dinlenmeye istirahat etmeye ihtiyacım var Münevver Hanım, ağlıyor musunuz? Sen misin doktor? Hayır, ağlamıyorum. Sadece biraz duygulandım işte. Kolay değil tabii. İnsanın hele benim yaşımda... ...benim yaşımda bir insanın... ilk defa yalnız kalması. Çekilmeyin. Ağlamak istiyorsanız ağlayın. Bu sizin en tabii hakkınız. İnsanlar duygularıyla yaşar. Ağlamak da gülmek de bizim için Yoksa yaşadığımızın farkına nasıl varırdık Yaşadığımızı fark ettirecek başka şeyler de var doktor Sizi buraya getirenler gitti mi? Evet gittiler Anlatın bakalım nasıl buldunuz burayı? Çok konforlu bir yerdir Peki ya sevgi? İnsanın sevdikleri özlemleri onlar da var mı burada doktor? Hmm. Haklısınız teyze Ama biz elimizden geldiği kadar sizleri o sevgiden saygıdan mahrum etmemeye çalışıyoruz İnşallah bizim sevgimiz Sizin özlemini duyacağınız sevginin yerini alır İnşallah O da arkadaşım kim doktor? Mesude Hanım adında sizin gibi Tonton bir hanım hmm. Ama onun kimsesi yok yeah. Çocuğu hiç kimsesi yok e Yine de hayat dolu bir insandır Hepimiz yalnız değil miyiz burada doktor? Bizim kimimiz var ki? Tülin Hanım duymasın bu sözleri. Çok üzülür. Aha, evet, evet. O ceylan gözlü, güzeller güzeli, merhametli torunum benim. <gülüyor> biliyor musun? En çok onun için üzülüyorum doktor. Neden? Bana üzüldüğü için. Akşam ezanı okundu mu biliyor musunuz doktor? Az önce okundu. Hı? Akşam namazımı kılmalıyım Kıblenin neresi olduğunu da biliyor musun? Ah, bilirim tabi Ben de kılıyorum çünkü <gülüyor> ay, ay, ay romatizmalarım azdı yine <gülüyor> İşte bakın size sözüne ettiğim o tatlı oda arkadaşınız geldi ha. Mesude teyze bak artık yalnız değilsin Senin de bir oda arkadaşın var ay Sahi mi hoş geldin kardeş <gülüyor> Hoş bulduk Mesude hanım. Mesude teyze bu hanımın adı Münevver Görür görmez sevdim Münevver teyzeyi Sen de seveceksin İyi anlaşacaksın onunla <gülüyor> Anlaşırız tabi Harun bey oğlum Bu yaştan sonra biz iki ihtiyar Birbirimize eski günlerimizi anlatır dururuz Öyle mi Münevver hanım? Tabi tabi Allah rahatlık versin Mesud Hanım Sana da Münevver Hanım <gülüyor> Ağlama kardeşim Biliyorum bu ilk gecen Kendini yalnız ve kimsesiz hissetmişsindir Ama yarın alışırsın Bak benim hiç kimsem yok Senin evlatların var Torunun var İlk günler hep böyle olur Ama zamanla alışırsın sende ah, neler alışmadık ki Yarın cumartesi babaanneme gidecek miyiz baba? Yarın bir işim var gidemem kızım. Bu ne acele canım? Daha yatalı 15 gün olmadı hemen de ziyarete mi gidilirmiş? Tamam tamam ben yalnız giderim. Didar hanım hanımefendi gitsin. Annesi bizdeyken günde dört sefer arıyordu. Madem anasını o kadar düşkün gitsin ziyaretine. Tülin ara bakalım alanı. Eğer yarın annemi ziyarete gidecekse sen de onlarla gidersin. İyi fikir baba. Buyurun Hala merhaba ben Tülin A, Merhaba hayrola e, Yarın babaannemi ziyarete gidecek misiniz diye soracaktım Eğer giderseniz sizinle gelmek istiyordum Ah vallahi şekerim çok istiyordum ama gidemeyeceğim e, Yardım sevenler derneğin bir toplantısına gitmek zorundayım Annen hanımefendi gitmiyorlar mı Hayır onların da işi varmış İyi günler hala Halamlar da gidemiyormuş Toplantısı varmış Anlaşılan ton, ton Kraliçeyi tek başıma ziyaret edeceğim Ah tülünüm canım Ceylanım benim Nereden çıktın sen Ne demek nereden çıktın Bilmiyor musun ben seni görmeden rahat edemem Nasılsın babaanneciğim ah, Vefalım yavrum benim Mesude Bak sana ceylanımı, torunumu tanıtayım. Tülin. Hmm, hoş geldin kızım. Maşallah pek de güzelmişsin. Biliyor musun bütün bir hafta babaannen hep seni anlattı durdu bana. Öyle mi tonton kraliçe? Ah, ne yapayım? Beni senden başka seven, senden başka düşünen yok ki. Oh kimler gelmiş. Hoş geldiniz Tülin Hanım. Aa, doktor siz misiniz babaannemi özlemiştim de Sana söylemiştim doktor Hiç kimse gelmese herkes beni unutsa Gene de benim torunum beni unutmaz gelir demiştim Bak işte çıktı geldi Sık sık gelin Tülin Hanım Siz geldikçe babaannenizin keyfi yerine geliyor Biz ona ne kadar iyi ve güzel baksak da Sizin sevginiz onun yüreğini dolduruyor Mutlandırıyor Öyle değil mi Münevver teyze Öyle doktor öyle Güzel ceylanım benim. Onca yolu kız haliyle tek başına gelmiş. Bari hava kararmadan evinde ol Tülin'im. Bir de seni merak etmeyim emin yavrum. Merak etme babaanneciğim. Ben iki saat sonra şehre gideceğim. Eğer bir mahsuru yoksa sizi evinize bırakabilirim Tülin Hanım. Şey size zahmet olmaz. Mı? Ha Yapacağım. iyi olur doktor. iyi olur. Hiç olmazsa gözüm arkada kalmaz. Ah Tülin'im'e iyi bak. O benim her şeyim. Gönlümün sultanı, sevgisi, sevdası o. <gülüyor> Ay, o da olmasa kendimi burada unutulmuş bir eşya gibi hissedeceğim. Biliyor musunuz Gülün Hanım, babanız çok şanslı bir kadın. Nereden biliyorsun? Sizin gibi vefalı, yüreği sevgiyle dolu bir toruna sahip olduğu için. Burada yatan öyle yaşlılar var ki çocukları, yakınları olduğu halde yıllardır ne arayanı var ne de soranı. İnanamıyorum Harun Bey. Nasıl olur da insan anasını ya da babasını bir huzur evine yatırdıktan sonra onu aramaz? Bu hangi aklı, hangi mantığa, hangi vicdanı sığar? Kim bilir Belki de sorumluluklarından kaçıyorlardır. Bunu sorumlulukla bilgisi olduğunu sanmıyorum Harun Bey. Bu sevgi, şefkat, vicdan meselesidir. İnsanlar ellerinde bulunan değerlerin kıymetini bilmiyorlar türlü Bence bütün mesele bu. Ben anasız babasız büyüdüm. Beş yaşındayken ikisi de bir trafik kazasında ölmüş. Çocukluğumu ve gençliğimi bir yetimhanede geçirdim. Zor günler yaşamış olmalısınız. Öyle 18 yaşıma bastığımda yetimhaneden ayrılmak zorunda kaldım. Sonra çeşitli işlerde çalıştım. Garsonluk yaptım, boyacılık yaptım. Ama bir taraftan da okudum. Ne bana destek veren bir babam... ...ne de kucağını açmış, şefkatle sarılabilecek bir anam vardı. Diyeceğim, bir ana ya da babaya kavuşmak için... ...ömrümün yarısını feda etmeye hazırken... Başkaları ellerindeki o kutsal insanları görmemek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Peki neden bir hastanede değil de huzur evinde doktorluk yapıyorsun? Kim bilir belki de özlediğim bütün her şeyi, sevgiyi, şefkati, samimi bir gülücüğü burada bulduğum için. Buradaki bütün anneler benim annem. Bütün babalar da benim babam. Onları o gözle seviyorum Onlar da beni kendilerini huzur evine yatırdıktan sonra Bir daha da aramayan evlatları yerine koyarak seviyorlar e, Şurada sağda durur musunuz Harun Bey? Geldik mi evinize? Evet şu sağdaki apartman <gülüyor> Teşekkür ederim doktor bey size zahmet oldu ha, Rica ederim haftaya yine gelecek misiniz? İnşallah doktor Evet. Evet. Evet. Evet. Efendim Arka. Bakıyorum hiç yüz vermiyorsun Küs yoksa Saçmalama neden küs olamıyor? Sadece alevi meselelerden dolayı canım biraz sıkkın Hepsi bu Canının sıkkınlığı babaanne ile ilgili ee, Evet halamla babam onu huzur evine yatırdılar Öyle özlüyorum ki Heh, Akıllı insanlarmış en iyisini yapmışlar Avrupa'da adet böyle Yaşlanan birisi tek başına kaldı mı Hemen ailesi ya da yakın çevresi onu huzur evine yatırıyorlar Unuttuğum bir şey var Hakan Bey. Burası Türkiye, Avrupa değil. Bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde büyüklere sevgi ve saygı diye bir şey vardır. Onlar daima evimizin baş köşelerinde oturtulmalı. Hürmet ve sevgi görmelidir. <gülüyor> Hayret ediyorum sana Atri. Modern insanlar gibi giyiniyorsun ama geri kafalı tutucu insanlar gibi düşünüyorsun. Seni bir türlü anlayamıyorum. Anlayamazsın da zaten. Ayrıca anlamanı da beklemiyorum. Yalnız unutma Hakan Efendi bir gün gelecek sen de yaşlanacaksın bir gün gelecek sen de yalnız kalacaksın ve o bir gün geldiğinde seni çocukların huzur evine yatırırlarsa ancak o zaman benim ne demek istediğimi anlayabileceksin. Şimdi hoşçakal. ...Sülin Hanım siz misiniz? Ben Huzurevi doktor Harun. A, a, siz misiniz? Hayrola doktor babaanneme bir şey mi oldu yoksa? Korkmayın canım endişe edecek bir şey yok. Ben huzur değil... ...çalıştığım hastaneden arıyorum. Peki ne oldu? Neyi var babaannemin? Ah, şey bakın... ...doğru düz bir şey yemiyor. Ee, sürekli dalgın Yani psikolojik bazı sorunları var. Ah benim ton, ton kraliçem. Yalnızlık, sevgisizlik, ilgisizlik. Tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Söylemek istemezdim ama... ...zaman zaman kızı, oğlu falan da... ...onu ziyaret etse... Yani ...böyle durumlarda yaşlı insanlara... ...moral gibi olur bu. Tamam ben halamla babama söylerim Harun Bey. Ben yarın hastanedeyim. Gelebilirseniz size babaanninizin durumu hakkında... ...ayrıntılı açıklamalarda bulunurum. Tabii gelirim. O halde yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ah Allah ah baba Zavallı annenizi göz göre göre ölüme yolluyorsunuz Alo Buyurun Aferin sen misin Benim hala Hayrola? Ee, Az önce huzur evindeki doktor telefon etti Babaannemin bazı psikolojik sorunları varmış Ne gibi yani Bilmiyorum yemek yemiyormuş dalgın dalgın bakıyormuş bunun gibi. Doktor Harun Bey bu konuyu konuşmak için sizleri hastaneye çağırıyor. Aman ben de önemli bir şey sanmıştım. Geçer canım geçer. Ee, söyle doktora iştah şurubu versin. O zaman yemek yer. Bakala, Doktor arada sırada olsun babaannemin sizlerin ziyaret etmeniz gerektiğini söyledi. Bu ona moral verirmiş. Ama şekerim çok işim var. Kermesler, toplantılar, davetler. Aa, uyumaya bile vakit bulamıyorum ayol. Neyse bir ara vakit bulursam giderim Kusura bakma kapatmak zorundayım Tülin Yardımseverler Derneği'nin eğlencesine geç kaldım e Sen git doktorla konuş Sonra da neticeyi bize bildir olmaz mı? Bir gün sen de yaşlanacaksın hala Hep böyle genç kalamazsın Annemle var. babam geldi Onlara söyleyeyim de bari onlar gitsin <gülüyor> Çok Aa, Tülin sen daha yatmadın mı? Hayrola kızım Gözlerin neden kızarmış? Ağladın mı yoksa? Evet huzur evindeki doktor aradı az önce. Ee yoksa anneme bir şey mi olmuş? Psikolojik sorunları varmış. Yemiyormuş, içmiyormuş, gülmüyormuş. <gülüyor> Ayol bu da hastalık mı yani ben de şey sanmıştım. Anlamıyor musun anne? Babaannem hayata küsmüş. Adeta yaşamamak için elinden geleni mu? Tamam tamam tamam. <gülüyor> Doktor ne yapmamızı söyledi? Halam da senin sık sık ziyaret etmenizi söyledi. Moral açısından gerekliymiş bu. Aç telefonu söyle halana, Anasını pek severdi huzur evine yatırmadan önce. Açtım söyledim. Ama çok işi varmış. Toplantılar, balolar. Onun işi varsa bizim de işimiz var kızım. İnan kızım işlerim çok. Yoksa ben halanı beklemez giderdim. Doktor hastaneye çağırdı sizi. Babaannemin durumunu anlatmak istiyor. Vallahi işim çok kızım. Hem söyleyeceğini söylemiş işte. Gitmemize gerek yok. Bak e, istersen sen git konuş doktorla Tamam baba tamam Ben gider konuşurum doktorla Doktora da giderim tonton kraliçeme de Benim sevgimin onu yaşatacağını Yaşama şevki vereceğini bilsem Her şeyi bırakır onun yanında O huzur evinde kalırdım Harun Bey babaannemin durumu nasıl Sakin ol tülüm Durumu çok kötü değil ama psikolojik sorunları sürerse... ...tehlikeli bir hal alabilir. Nesi var anlatır mısınız? Babaannenizin psikolojik bir bunalıma girdiğini sanıyorum. Babaannene tahliller yaptık. Şekeri durmadan yüksek çıkıyor. Bunun sinirsel olduğunu sanıyorum. Çok durgun, devamlı düşünüyor, yiyemiyor, içmiyor. Ayrıca tansiyonu da yüksek. Yaşlı bir insan için bu bulgular zamanla çok tehlikeli olur dilim. İlgi, şefkat ve sevgi bekliyor değil mi? Evet. Ama bizim ilgi ve sevgimizi değil, ailesinin, kızının, oğlunun, gelininin, damadının ilgisini bekliyor o. Benim ilgi ve sevgim yetmiyor değil mi ona? Hayır, böyle düşünmeyin. Sizin ziyaretiniz ve sevginiz olmasa babaanneniz çoktan ölmüştü. O asırlık çınarı ayakta tutan sizin sevginizdir. Ama o bu ilgi ve sevgiyi bir tek torunundan değil, büyütüp topluma kazandırdığı çocuklarından da istiyor. Ah baba ah hala ne diyeyim size bilmem ki Söyleyin onlara en kısa zamanda ziyaretine gelsinler Hiç olmazsa ayda bir iki kere gelip yoklasınlar Yoksa Münevver hanım kendisini sahipsiz terk edilmiş bir köşeye atılmış gibi hissetmeye devam edecek Ve bu da onun ölümüne sebep olabilir İşte o kadardım, yani. Münevver yine daldın gittin bugün ah, Daldım ya Mesude Düşünüyordum işte Yine onları aileni mi düşünüyorsun ah, ah, Düşünme artık onları canım onlar seni düşünüyor mu Bak onları düşüne düşüne ne hale geldin Şuraya geleli kaç ay oldu yemeden içmeden kesildin zayıfladın Düşünmemek elde mi Mesude Hadi senin kimin kimsen yok ama ben öyle miyim? Benim bir oğlum bir kızım var onların karıları kocaları var. Elim ayağım tutarken kendi ihtiyacımı kendim kimseye muhtaç olmadan görürken hem beni buraya yatırdılar hem de arayıp sormaz oldular. E dedim ya düşünüp de üzülme hasta olursun Ali Vallah <gülüyor> o zaman ne olacak? Bak güzel bir huzur evindesin Buradaki insanlar da güzel E doktoru var Hemşiresi var Ayol her şeyden önce seni hakikaten Seven bir torunun var Münevver Allah o da olmasa, bağışlasın. O da olmasa zaten hepten yaşama sevgimi kaybederdim Mesude. Bir o var beni hayata bağlayan. İnan, ölmekten değil de öldüğüm zaman Ceylan'ımın benim arkamdan kahr olmasından korkuyorum. Aa, bak kim geliyor? Kim? Ha! Hattelin yavrum, Ceylan'ım. Hı, yanında da yakışıklı doktorumuz Harun Bey var <gülüyor> Minnev'e. <gülüyor> ton ton kraliçem, hayatım nasılsın? Yavrum Ceylan'ım, <gülüyor> seni görünce inan çok daha iyi oluyorum. Hiç bana yavrum, Harun deme babaanne. Senden ha? şikayet var. Ya. Yemiyor musun? musun? Aa. Hep düşünüyormusun? Doğru mu bunlar? Aa, aşk olsun doktor. Demek yemedin içmedin beni torunuma şikayet ettin ha. Şey ben sadece... Hiç Harun Bey'e kızma Tonton ton Kraliçem. O benim seni deliller gibi sevdiğimi biliyor. Bu yüzden aradı beni. Söyle bakalım neden yemiyorsun? Ben söylüyorum kızım. Kusura bakma ama babanla halan yüzünden bu kadıncağız yemeden içmeden kesin. Mesude lütfen. Ay kızma Münevver yalan mı? <Gülüyor> gel Mesude teyze gel. Biz seninle biraz dolaşalım. Onlar babaanne torun baş başa verip konuşsunlar <gülüyor> Olur oğlum Sonra görüşürüz dilim Lütfen babaanne benim için ye Hayata küsme Bak ben buraya sen varsın diye geliyorum Seni sevdiğim için geliyorum Hem babam da halam da seviyor seni Onları yanlış anlama Bir gün sen de evleneceksin inşallah Çoluk çocuğa karışacaksın İşte o zaman anlayacaksın beni Ceylan gözlü. Evlat sevgisini Hasretini Ne düşünüyorsun Tülin? mi düşünüyorum gözümü kapasam diyorum Açtığım zamanda senelerin su gibi akıp gittiğini Okulu bitirdiğimi görsem diyorum Neden okulun bir an önce bitmesini istiyorsun Hemen bir işe girip babaannemi yanıma almak Ve ölünceye kadar ona bakmak için Ama unutma ki serinde bir hayatım var Tülin Geleceğini tek bir kişinin üzerine kurman ne derece doğru olur Doktor o tek bir kişi dediğim benim babaannem O terk edilmiş Evlatlarına fazla gelmiş Tatlı ve zararsız bir ihtiyaç. ...o benim canım, her şeyim. Peki ya senin hayatın? Evleneceksin bir gün, yuvan olacak. Evlenmem babaanneme olan... ...sevgimi de bak mesleğimi de değiştiremez. Benimle evlenecek kişinin... ...bu duygularıma saygı göstermesi... ...gerekir Harun Bey. <gülüyor> Gider. Tülin aradı mı? Annenin doktoruyla görüşecekti ya. Yoo. Aa unuttum ben onu. Aman canım önemli bir şey olsaydı Tülin arar söylerdi. Bakma sen. Annemin kaprisidir Reşat. Yatırdığımız huzur evini gördük işte dört yıldızlı otel gibi. Ama yine de arada sırada da olsa ziyaret etmek gerekir kadıncağızı. Yani formalite icabı. Dur şu Fikret'e bir telefon açıp da sorayım. Eğer müsaitlerse bu hafta sonu ziyarete gidelim. Alo? Buyurun. Ah, sen misin enişte? Ha benim Fikret. Bak ne diyeceğim. E, bu hafta sonu münever Hanım'ı ziyarete gidelim diyoruz. E, ne dersin? Tabii gideriz enişte. E, hoş Tülin her hafta sonu gidiyor ya. Ha Tülin dedin de. E, doktorla konuşmuş mu? Ne demiş doktor? İlgi, sevgi gösteren falan demiş. E, ablan annenin kahprisidir diyor. Yine de bir ziyaret yapalım ha tamam mı? Olur enişte gideriz. Ha ablama selam söyle. Ha, olur söylerim Hoşça kal. Ne istiyor Reşat eniştem? Hafta sonu annemi ziyarete gidelim dedi. Aman sen git. Ben Dider Hanım'ın suratını kinayeli sözlerini çekemem Fikret. Hem sizin anneniz ben gelmesem de olur. <gülüyor> Tatsızlık çıkarma. Birlikte gider yarım saat ziyaret eder döneniz Ceyda. E torunu gidiyor ya yetmiyor mu? Zaten dünyanın bir ucu. O kadar yolu çekemem annen için. Sen istiyorsan gidebilirsin. Peki sen ne yapacaksın? Annemlere gideceğim. Özledim kadını üç gündür görmedim. <gülüyor> Tüley'in sen misin? Benim anne. Ziyaret ettin mi babaanneni? Ettim. Keşke siz de gitseydiniz anne. Yaptığınız hiç doğru bir şey değil. Kime zararı var o tatlı ihtiyarın? Evinizde istemediniz. Huzur evine attınız onu. Bari ayda bir olsun ziyaretine gidin. Görün onu. Evlat hasreti, aile hasreti çekiyor zavallı. Kapa çeneni. Ne yapacağımıza senden öğrenecek değiliz. Ana kız ne bağırışıyorsunuz ya? Bacak kadar boyuyla bizi eleştiriyor. Neymiş? Neden babaannesini ziyarete gitmiyormuşuz falan filan? Tülin bir Hı. saat önce Hakan aradı seni Yine hey, yüzsüz şey ne istiyormuş Neden o çocuğa böyle ters davranıyorsun kızım <gülüyor> Baban doğru söylüyor Bir kere ailesi zengin ayrıca yakışıklı çocukta Baya konuştuk Hakan'la Çok dertli Seni seviyor ve evlenmek istiyormuş Ama ben evlenmek istemiyorum baba Bunu defalarca da söyledim ona Neden nesini beğenmedin Hakan'ın Bir kere kafa yapılarımız uymuyor Ben gelenek göreneklerime bağlıyım O Avrupa'yı düşünüyor Ayrıca bir koca olarak da sevmiyorum onu <gülüyor> Gelenek görenekmiş Bu da nereden çıktı şimdi Yoksa bu lafları o huzur evindeki doktor arkadaşından mı öğrendin Bu işle Harun'un bir alakası yok anne O görevini iyi yapan bir doktor <gülüyor> Ayrıca da çok iyi bir insan İyi mi kötü mü bilmem Ama o doktorla arkadaşlık yapmanı istemiyorum Neden Ceyda Doktorun kötü bir tarafını mı gördün Evet Bak şu kitabı görüyor musun Fike? Anne o kitap benim Senin olduğunu biliyorum ama bunu sana veren kim ha ...o doktor bozuntusu öyle değil mi? İçinde at yazıyor çünkü. Dur Ceyda sakin ol. Ne kitabıymış o? İslam Ahlakı diye bir kitap. Gör işte o doktor kızımızı nasıl zehirliyor Fikret. Sen hala ayakta uyuyorsun. Benim fakülteye giden kızıma İslam Ahlakı kitabını vererek... ...onu gerici yapacak bu doktor. Anne neler söylüyorsun? İnsanın dinini öğrenmesi ne zamandan beri gericilik oluyor? Ben dinimi öğrenmek istiyorum, duaları... ...namaz kılmayı öğrenmek istiyorum. Bu ayıp mı? Gericilik mi? Boşuna panik yapma Ceyda. Tül'ün doğru söylüyor Elhamdülillah hepimiz Müslümanız Ama bu yaşa geldik Sen de ben de dinimizin gereklerini doğru dürüst bilmiyoruz Tül'ün öğrenmek istiyorsa Bununla zararı da dokunmaz Aman be ne hat ederseniz edin Zaten ben ne zaman kızına laf söylesem hemen onun yanında yer alırsın Ayıp yani ayıp ayıp. Yani erkek olup da Karını annenin ziyaretine getiremedin he? Gelmek istemedi ne yapayım abla? Vallahi iyi ki bu huzur evini Bulmuşuz Didar Cennet gibi bir yer burası Ay hem de nasıl Ama bazı kişilere burası sıkıcı geliyor galiba Annem nasıl olur da böyle bir yerde Sıkılır hasret çeker anlamıyorum Yavaş abla bak bize doğru geliyor Üzmeyelim kadıncağızı Aman efendim aman kimler gelmiş ziyaretime Nasılsınız çocuklar Biz iyiyiz anne Aa. sen nasılsın <gülüyor> Nasılsınız valide hanım Allah şükür iyiyim damat İnsanlar iyi doktorlar iyi herkes iyi Eee madem öyle neden bizi doktor Harun beye şikayet ettin bakayım O da bize telefon açıp annenizle ilgilenin ziyarete gelin filan diye bir sürü laf etti ama ben... Ayıp anne ayıp. Buna nankörlük derler. Senin için en pahalı, en güzel huzur evini bulduk. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Yani sık sık gelemiyorsak herhalde bir sebep vardır değil mi? Hepimizin işi gücü var canım. Sen, sen neler söylüyorsun değil der. Ben kimseye sizlere şikayet etmedim. Harun Bey kendiliğinden söylemiş size. Yok şekerin yükselmiş, yok tansiyonun fırlamış. Aa, biraz da sen kendine dikkat et anne. Bak bugün sana gelmek için davetleri, kermesleri, toplantıları her şeyi feda ettim. Geldiğiniz için sağ olun ama... ...inanın ben kimseye bir şey söylemedim. Şey, Ceyda'nın selamı var anne. Gelemediği için kusura bakma. Tülin nerede? O gelmedi mi? Zaten kabahat tülünde. Sana sık sık gelip alıştırdı. Olmaz böyle canım. Aa, biraz da yalnız yaşamayı öğrenmen lazım artık. Aa, tabii, tabii olur kızım. Olur. Şey... Fazla kalamayacağım için kusura bakma anne. Hani. Yapılacak işlerim var da. E, tabii yavrum, buraya kadar zahmet ettin. Şey biz de gidelim der. Biliyorsun akşama bir toplantıda olacağız da Hı, Ya doğru doğru Bak dediğim gibi anne Bir daha şikayet şikayet duymayacağım kimseden Güzel güzel otur burada Aa, Hadi Allah'a ısmarladık Güle güle çocuklar Güle güle Ay, şekeri, ver. İyi misin Aa, Sen misin Mesut Evet İyiyim çok iyiyim e, İstemeden konuştuklarınızı dinledim de e, Bence sen artık gerçeklerle yaşamasını öğrenmelisin Münevver Gerçeklerle ha Peki bugüne kadar hayallerle mi yaşadım ben e, Hayır yaşanmış yaşanmıştır Ama şimdiden sonra yaşayacakların artık gerçek olacaktır Münevver e çocukların var, e ziyarete gelirler diye vaktini pencere önlerinde geçirme hayallerini unutup yani demek istediğim bu İnsanın evlatları olup da onları beklememesi mümkün mü Mesude? Ben doğurdum onları, atlarını bağladım, geceler boyu uykusuz kaldım Onlar ağladıkça ben de ağladım o Analık kolay şey mi Mesude? Bilmem ki benim hiç evladım olmadı. Benim var da ne oluyor sanki. Belki de olmadığı için... ...sen benden daha şanslısın. Bak Hakan... ...bunu daha önce de konuşmuştuk seninle. Lütfen ısrar etme. Eğer böyle yaparsan... ...selamı sabahı da keserim seninle. Hayır... Evlenemem Başkası mı Özel hayatımla ilgili sana bilgi vermek zorunda değilim Hayır evlenmeyeceğim seninle Güle güle of, Ne sırnaşık şey Çok sert davrandın Hakan Atülin Nesini beğenmiyorsun o çocuğu <gülüyor> Hanımefendinin kalbi başka yerde Fikri O gerici doktorda Harun için böyle konuşma anne Doktorlar da namaz kılar. Neden namaz kılan insanlara bu kadar kötü bakıyorsun anlamıyorum. Kızım o doktor senin beynini yıkamış beynini. Tabii yalnız doktor değil babaannen de. İkisi bir olup sana namaz kıldırıp tesbih çektirecekler. Tülin sen Hakan'la o doktor yüzünden mi evlenmek istemiyorsun? Ne alakası var baba? Mesele sevmekti. Hakan'ı sevmiyorum ben. <Gülüyor> Peki ya o hacı mıdır, hoca mıdır, doktor mudur? Onu seviyor musun? Harun ne hacı ne de hoca o bir doktor anne Ayrıca bana kızıp da Harun'a yüklenme Dinimi öğrenmek isteyen benim Bunun onunla ne alakası var Ama namaz kılıyor Sana o kitabı veren de o öyle değil mi Evet ama o kitabı o vermedi Ben ondan istedim Müdafaa etme o doktoru bana Seni böyle değiştiren o Bundan böyle huzur evine gitmeni istemiyorum artık senin Ne Dediğimi duydun Huzur evine gitmeyeceksin bir daha Çünkü sen oraya babaanneni görmeye değil o doktor olacak hacıyı görmeye gidiyorsun Tülin Anne ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben oraya zavallı babaannemi biraz olsun mutlu etmek için gidiyorum. Yapayalnız bir köşeye atılan o yaşlı kadına yaşama sevinci vermek için. Aslında bunu benim yerime sizlerin yapması gerekirdi. İyi ama Tülin biz de onu oraya atmadık. Sen de gördün o huzur evini. Dört yıldızlı bir otel kadar konforlu. Evet ama içinde insanın sevdikleri, evlatları olmadıktan sonra... ...huzur evinin konforu kaç para eder ki baba... Babaannem ve onun gibilere konfor değil Sevgi arıyor baba Şefkat arıyor Kızlarını oğullarını torunlarını arıyor Yaşlandığınız zaman Ben de sizi babaannem gibi huzur evine atsaydım Acaba siz neler düşünürdünüz Tülin Uyumadın mı daha kızım Hayır uyuyamadım baba Gelsene İyi misin kızım Hayır değilim baba O zavallı ağzı var dili yok Yufka yürekli gururlu Altın kalpli tonton kraliçem O huzur evinde kaldığı sürece Ben hiç iyi olmayacağım baba Bak kızım annem oraya yatırdığımız için ben de çok üzülüyorum Ama bunun böyle olması gerekiyordu Halanla annem bakmak istemediler işte. Kadıncaz ağır geldi onlara. Affedersin baba ama sana bir şey söyleyeceğim. Buyur sor kızım. Bu konuda suçlu biri varsa o da sensin baba. Ne annemin ne de halamın bir suçu yok. İyi ama... <gülüyor> ben ne yaptım ki? Senin suçun yumuşak davranman baba. Sen bu evin erkeğisin. Yıllar yılı annemle halamın çekişmelerine adeta göz yumdun. Ağırlığını koyarak bu tatsızlığı önleyebilirdin. <gülüyor> Bunu yapmadın Ve sonunda babaannem halamla annem arasındaki inatlaşmanın sonucu huzur evine yatırıldı Öyle değil mi? Eh, haklısın kızım Biraz da öyle oldu Annemin okuyorum diye beni gericilikle suçladığı İslam ahlakı kitapta bir bölüm var baba Ana baba hakkı diye Onu okudukça yüreğim sızlıyor Siz babaannemi yaşarken adeta terk ettiniz Ölüme mahkum ettiniz Zavallı kadın bir şey demiyor ama Ümitle her saniye senin ya da halamın gelip Onu huzur evinden çıkarmasını Ve eskisi gibi aranıza alacağınızı bekliyor Bunu umutla yapıyor babacığım Umutla Zavallı tonton kraliçem benim Bugün değilse yarın onun ölüm haberi gelir Huzur evinden Neden İnsanları yalnız hastalık değil baba Hasret ve sevgisizlik de öldürür Allah'a ...Allah'ım düşünmeden neler yaptık biz. Anamızı nasıl kahır çektirdik. Affet. Affet bizi Allah'ım. Ne? Annemi huzur evinden geri mi alacaksın? Ay delirdin mi sen Fikret? Hayır tam tersi. Annemi oraya yatırırken belki deliydim. Ama şimdi akıllandım abla. Annemi yanıma alıp ölünceye kadar ben bakacağım ona. Ay i̇yi ama neden? Ben hayattayken annemi öyle bir yerde yaşatmak... ...ne kültürümle ne de inancımla uyuşuyor. İnanın kendimden utanıyorum abla. Öyle büyük günah işledik ki. Hoppala ne ayıbı ne günah Fikret. Lüks otel gibi bir huzur evi. Bir eli yağdı bir eli bağladı Abla senin çocuğun yok Bu yüzden evlat sevgisinin ne olduğunu bilemezsin Benim bir kızım var Onu öyle seviyorum ki Kızımın mutluluğu için hiç düşünmeden Gözümü bile kırpmadan Hayatımı seve seve feda ederim Eminim ki aynı şeyleri annemiz de bizim için yapardı Neyse Annemi alıp kendi evime götüreceğim Benim yanımda kalacak e Peki karın ne diyecek bu işe O da bir anne Sanırım benim duygularıma o da katılacaktır ...bir annenin yerinin her zaman evladının yanı olduğunu kabul edecektir. Yani sendeki bu değişikliğe pek hayret ettim Fikret. Bir şey daha var abla. Ceyda annemin varlığını kabul ediciği gibi... ...sen de Ceyda'nın varlığını kabul etmek zorundasın. Tabii o da seninkini kabul edecek. Artık bu çekişmeye bir son vereceksiniz. Peki ya son vermezsem? Vereceksin abla vereceksin. Çünkü ikinizin ortak bir noktası var. O da benim. Karım da sen de beni seviyorsunuz. Beni sevdiğiniz için de... ...birbirinize katlanacaksınız. Ceda... ...hayatta en önemli şeyin nedir? Tabii ki ailemdir. Neden sordun? Güzel. O halde ailen için her şeyi yaparsın değil mi? Tabii yaparım. Evladım için, senin için. Peki ailen senin için hiçbir şey yapmazsa, seni dışlarsa, kendinden uzaklaştırırsa... Sen ne demek istiyorsun Fikret? Dinin altındaki şu baklayı çıkar artık. Diyelim ki kızımız evlendi, bir yuva kurdu. Bizim de en büyük sevincimiz onu mutlu görmek. Öyle değil mi? He? İyi ama kızımız bizi istemezse ne yaparsın? E, kırılırım tabii, gücenirim. Yani... Aynı annem gibi değil mi? Annen mi? Evet annem gibi. O bizi seviyor. Bizi mutluluğumuzu istiyor. Ama biz onu kendimizden uzaklaştırdık. Sevgisizliğe, şefkatsizliğe ve hasrete muhtaç bıraktık. Yani yani onu gücendirdik Ceyda. Öyle değil mi? Senin de bir annen baban var. Allah gecinden versin. Birinden biri ölürse ne yaparsın? Ee, tek çocukları ben olduğuma göre elbette ben bakarım Neden? Huzur evine yatırmaz mısın? Bunu nasıl dersin Fikret? Kendi anamı ya da babamı elim ayağım tutarken nasıl huzur evine yatırırım? <gülüyor> Haklısın Fikret Annene çok haksızlık ettik Ben dahil hepimiz Ablamla inatlaşma uğruna onu bu aile yuvasından kopardık Huzur evlerini attık Allah günahlarımızı affetsin ama yaptığımız hatayı tamir etmek için henüz geç kalmış sayılmayız e daha ne duruyorsun Fikret? Gidip getirsen anneni evimize. Aslan babacığım benim. Nihayet gerçekleri gördüm. Ben değil. Sen gösterdin gerçekleri. İyi ama annemi göremiyorum. <Gülüyor> Sen görebiliyor musun Tülün? Hayır oysa her pazar burada bahçede otururlardı Allah Allah ah, Doktor buraya geliyor ona Hı -hı. soralım e, Harun Bey Harun Bey ah, Tülün e, geldiniz demek e, Babaannem nerede Harun Bey? E, bak dün gece aniden tansiyonu yükseldi Odasında uyuyor Durumu iyi mi doktor? Ah. Tehlikeli bir şey yok ya Hayır hayır şimdilik iyi Sabaha kadar başına nöbet tuttum hep sizleri sayıkladı durdu Biliyor musunuz Harun Bey Buraya babaannemi çıkartmaya geldik Nasıl yani Annemi alıp evime götüreceğim doktor Bizim yanımızda kalacak Ne güzel değil mi doktor Böylece babaannemin hasret acısı da son bulacak <gülüyor> Bakın orası öyle de Bakalım Münevver Hanım gitmeye razı olacak mı Neden razı olmasın Bakın Fikret Bey Bir kere olsun ona seçim hakkı verin Bildiğim kadarıyla onu buraya yatırırken Kendisine sormadınız Sadece huzur evinde kalacağını söylemiştiniz Şey evet ama e, O da bir insan İtilip kakılacak bir eşya değil Diyeceğim yatırırken sormadınız ama Bari çıkartırken onun fikrini alın <gülüyor> Haklısın doktor Evet Ne desen haklısın Fikret Tülin Ah annem bak baba annem de gelmiş Hani annem nerede ee, Şey dün gece tansiyonu yükselmiş de Şimdi uyuyormuş Doktor Harun Bey sabaha kadar başında nöbet tutmuş Allah sizden razı olsun Harun Bey Hem annemize hem de bize öyle iyilik yaptınız ki ah, Aman efendim Size nasıl bir iyilik yaptım <gülüyor> Bunu daha sonra Tülin anlatır size Hadi gidip anneme bakalım Belki uyanmıştır <gülüyor> Gelin benimle Bakalım annem bizleri bağışlayabilecek mi Merak etme bağışlar de kocaman bir yürek var Hepimizi için alacak kadar Siz burada durun Önce Harun Bey ile ben gireyim Gel Ah uyanmış Babaanneciğim tonton kraliçem benim Tülin Ceylan gözlüm benim Biliyordum geleceğini Güzelim bir tanem Ah doktor senin de ağzında bakla ıslanmıyor ki. Ah. Hani hasta olduğumu bunlara söylemeyecektim. İnanmıyorum teyze ben söylemedim. Ya. Kendileri koşup gelmişler. Koşup gelen yalnız ben değilim babaanne başkaları da var. Sahi mi? kimler? Biziz anneciğim biziz. Oğlum gelinin Aa, Fikret Ceyda <gülüyor> Nasılsın anneciğim Doktor söyledi dün gece tansiyonunuz yükselmiş Sağol kızım Şimdi daha iyiceyim Sizleri gördüm daha da iyi oldum ah, Anneciğim <gülüyor> Bundan sonra çok daha iyi olacaksın Evet seni götürmeye geldik anne ha, Götürmeye mi Nereye? E bize, evimize. Artık hep bizde kalacaksın anneciğim. Ah, oh, sağ ol gelinim ama ben burada rahattım. Arkadaş da edinmiştim. Oh, senin yerin burası değil anne. Bizim evimiz. Oh. Bunu geçti o anladık İnşallah bizleri affedersin. Hadi lütfen kırma bizi anne. Size karşı o kadar bencil ve haksız davrandık ki. Oh, iyi, i̇yi ama ben ben ben size yük olmayayım kızım Aa, Asla yük olmak da ne demek Sizi baş köşeye oturtacağız anne Aa, Yapma anne Şimdi bizi de ağlatacaksın Hadi tonton ton kraliçem Şimdi zaman ağlama zamanı değil Gülme zamanıdır mutlu olma zamanıdır Odamda senin yatağını hazırladım bile Kusura bakmayın Gözyaşlarımı tutamadım Peki peki şimdi valizimi hazır. Ha, siz durun ben hazırlarım anne bana müsaade artık. Münaver teyze emin ellerde olduğuna göre ben gidip diğer yaşlarla ilgilenebilirim. Dur bakayım Ha Harun Bey oğlum. Buyurun Münaver teyze. Nereye gidiyorsun bakayım? Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Baba anne senden kurtulmak isteyen kim? Fikret. Canım benim. Fikret oğlum. Ceyda kızım. Doktorumuzu önümüzdeki hafta cumartesi akşamı... ...evimize davet edebilir miyiz? Tabii anne ne demek? <gülüyor> seve seve bundan şeref diyeniz. Sen ne dersin Tülin yavrum? Aa, şey Aa. tabii Harun Bey evimize gelirse memnun oluruz babaanneciğim. Aa, duydun mu Harun Bey oğlum? Gelirken bir kutu çikolatayla bir demet de çiçek getir unutma. Getirmem <gülüyor> Getirmem mi? Getirmem mi? <gülüyor> Kader Arkadaşı adlı oyunumuzun beşinci ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.